1581 numaralı konu, Ebu Hüreyre ile Bera, bin Azib'in istiğfar hakkındaki sözleri, Ebu Hüreyre şöyle demiştir, ben her gün 12.000 kere tevbe ediyor ve Allah'tan bagışlanma diliyorum, bu da benim günahlarıma denk düşmektedir ve dinimin derecesinin göstergesidir. Bir kişi Bera, Azib'e, ey Eba Umare, sakın ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız, Bakara.